Ah, Karabey kalkmadı mı? Henüz erkendir Bekir ağa Erken olur mu kadın? Sabah ezanı okunalı ne kadar oldu? Öfkelen, öfkelen, uyandırırım ah, öfkelenmiş Askerliğini yaptı döndü hala sabah ezanıyla uyanmasını öğrenemedi Elbet o da öğrenir Akşam söylemiştim bir daha hatırlat Tarlayı ekmeye aşağı yayladan başlasın Sonra çay rözüne insin Yemini ben iletirim Zaten o aşağı yaylayı ikinciye kadar sen varırsın. Daha erken varırım. Eh, namaza geç kalacağım. Ceketim nerede? Ceketim ben de baba tutayım. Eh, tut gelinim tut. Sağ ol. Eh, eh, Sen de börek mi çörek mi ne yapacaksan elini çabuk tut. Kuşluk vaktinden önce ben de tarlaya varmalıyım. Karabeyi uyandırmayı unutmayın. Döndüğümde tarlaya varmış olmalı. Babam gençliğinde böyle miydi ana? Nasıl yani? İşte öyle. Sinirli, tez, canlı, her şeye karışan, birden parlayıveren, birden sönen. Eh, aşağı yukarı böyleydi. Çabuk sinirlenir ama belli etmezdi. Rahmetli kayınpederimin yanında sinirlendiğini belli etmek haddine mi düşmü? O da mı da sinirliydi? Oh, hem de nasıl. Tepesi mı gözü hiçbir şey görmezdi. Desene babam babasına çekmiş. Karabeyi bu unuttuk ana. Unutmadım, unutmadım. aklımda. Biraz uyuyu versin. Akşamlara kadar motorun üstünde canlı çıkıyor yavrumun. Ana, söyle gelin. Ne düşündün biliyor musun? Karabey'in Hıdırların Şerife'ye sevdalı olduğunu bilmeyen yok. E, ee? Pınar'da, Yunaklık'ta, Tarla'da, Bahçe'de hep kaynım ile Şerife konuşuluyor. Herkesin dilinde ikisi. Konuşulsun Elin ağzı torba değil ki büzesin. Diyorum ki, biz bu işi fazla uzatmasak dilin kemiği yok. İşimizi bozacaklarından korkuyorum. Ne diyorlarmış? Şerife ben bu köye gelin olmam diyesiymiş... ...şehir isteyesiymiş... ...tövbe yalan... ...Karabey'e nasıl sevdalı olduğunu ben biliyorum... ...biz bu işi fazla uzatmayalım derim... İyi dersin uzatmayalım da... ...pek iş güç vakti... ...olsun... ...bugün gidip ağızlarını yoklayalım... ...Karabey'i mi sıkıştırıyor yoksa... ...Karabey'in sıkıştırdığı yok... ...arada bir gittiniz mi yenge diye soruyor o kadar... ...ben dedikodulardan korkmaya başladım... ...doğru... ...bazılarını ben de işletiyorum... Abilerinden biri Alamanya'ya kaçtı, biri şehre göçtü. Köyde köleli Karabey'e düştü. Ben köle karısı olman diyesiymiş. Yalan anam, vallahi yalan. Balcılar çıkarıyor bu lafları, dilleri kopsun. Sus, balcılardan söz etme. Onların günahını dağlar taşımaz. Onlar anam, adım gibi biliyorum onlar. Hani mahkemeyi kazandık, zaten bizim olan tarlaları bahçeyi ellerinden aldık ya hazmedemediler. Bize ne kötülük yapacaklarını bilemiyorlar. Bir yandan tehditler savururken bir yandan da hayır işimizi bozmaya çalışıyorlar. Onlar belalı kızım. Onlardan her şey umulur. Belki de doğrudur söyledikleri. Doğru tabii. Nereden buldularsa oğlunun telefon numarasını bulmuşlar. Ta Almanya'ya telefon açıyorlarmış. Abdullah Emin'in akıbetini unutmayın deyip kapatıyorlarmış. Abdullah kaynımı daha da kaçakçılar değildi de onlar mı vurmuş yani? Bu laf öyle demeye geliyor tabii. Akıllarınca göz daha veriyorlar. Siz de Abdullah emriniz gibi kim vur diye gidebilirsiniz demek istiyorlar. Kazdıkları kuyuya kendileri düşer inşallah. Oğlum kılınıza dokunamazlar. Yine de Karabey'e söyle tedbirli olsun, silahsız dışarı çıkmasın diye yazmış. Karabey'e söyledin mi? Söylemez olur muyum? Söyledim. Ne dedi? Aldırmaz eliş Onların sülalesi toplansa üzerime gelemezler dedi. Benim yiğit yavrum. Bunca iş güçle birlikte balcıların davası da ona kaldı. Bu dava kıyamete kadar sürer gelinim. Sürer hanım. Çok şükür iki büyüğü köyden çıkardık. Karabeyi de çıkarsaydık rahatlayacaktım. Bu köyün bir karış toprağında gözüm kalmadı. Niye öyle diyorsun ana? Karabeyime bir kötülük yaparlar diye aklım çıkıyor gelinim. Analık kolay mı? Çoktandır göçelim çoruma diyorum adama. Söz dinletemiyorum ki. Ana Karabeyi unuttuk. Unuttuk ya. İyi ki hatırlattın. Ben hemen uyandırayım. Sonra da bahçeyi sulamaya giderim. Madem istiyorsun döndükten sonra şerifelere gideriz. fazla dayanamadım baba. Çayır özündeki tarlayı yarım bırakıp eve geldim. Canan sağ olsun oğlum. Baba kızmadın mı? için kızayım oğlum? Ekmeğini getiremedik. Tohum saçmaya varamadık. Aç susuz, yardımsız ancak bu kadar çalışılır. Sahi baba niye gelemedin? Hiç ekmeğimi getirseydin. Tarlayı sürmeden dönmezdim. Gelemedik dedim ya. Bir şey mi oldu yoksa? Yok bir şey yok. Sen içeri gir, karnını doyur, dinlen. Ben biraz kapının önünde oturacağım. Peki. Hayret, eve erken dönüşüme kızmadı, surat etmedi. Babamın bu kadar anlayışlı yumuşak oluşu ayrı alamet değil. Yeğenlerim de motorun sesini duyunca koşmadılar. Seliş yenge! bu evde bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Bilmem. Herkes bir tuhaf. Babam erken dönüşüme kızmadı. Yeğenlerin motorun sesine koşmadı. Sen bile gözlerini kaçırıyorsun benden. Allah aşkına söyle ne oldu? Yok bir şey. Anlaşıldı. Sen de söylemeyeceksin. Anam nerede? Odasında yatıyor. Yatıyor mu? Ne dedin? Niye? Hasta mı yoksa? Yanına var kendisi anlatır. Ara! Ara ne oldu? Neyin var? Hiç yavrum. Nasıl hiç? Rengin sarı. Gözlerin kızarmış. Yorganık boğazına kadar çektiğin halde tir tir titriyorsun. Ana, ana ne oldu sana? Kolum, işte bak, kolum kırıldı Allah, oğlum. Allah Allah. Yani nasıl oldu? Düştün mü? Düşmedim yavrum. Baban, baban yaptı. Nasıl? Babam mı kırdı? N nasıl, neden? A avludaydık, konuşuyorduk. Bilmiyorum ki ne dedi birden verdi. Elinde kürek vardı Vurunca kırdı kolumu Hemen pişman oldu Götürdü taşpınardaki <gülüyor> sağlık ocağına sardırdı Ama neye yarar ana, ana gerçekten çok sabırlısın Sabretmeyeyim de ne yapayım yavrum Hiçbir şey yapamıyorsan Küs konuşma Hiç değilse üç gün surat et Ama yapamazsın ki Duramazsın ki Şimdi içeri girse hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başlarsın Tek kolunda hizmetine koşarsın. Yazık değil mi? Ah anam sana yazık değil mi? Kadına itaat yakışır oğlum. Aman, bu kadarı da değil ana. Hadi gençlikte çektin. Artık yetmeli ana. Kürekle kadın dövmek de ne demek oluyor ya? Babamla konuşacağım. Sakın ha! Bu konuyu hiç açma. Bunca yıldır ekmeğini yedim. Ocağında ısındım. Huyu böyle babandır. Karşısına geçip de laf söyleme. Sana düşmez. Ayıptır yavrum. Karabey. Karabey yemeğin hazır gel. Hadi yavrum git de yemeğini ye Sabahtan beri aç susuz çalıştın Yoruldun Karnını doyurduktan sonra yat bir güzel dinlen Babana kafana takma Ne yapalım Huyu böyle yürü yavrum Karabey Bey yarın ekin ekmeye gidemeyecek Ne yarını kadın Akşamdan beri aralıksız yağıyor Yağmur ciğerine işlemiştir toprağın Birkaç gün ekin ekilmez Peki ne yapacağız Çaresiz bekleyeceğiz Toprak tavunu aldıktan sonra ekeceğiz Tarlayı toprağa düşündüğüm yok Kara ne yapacağız diyorum Nasıl oyalayacağız Birisi çıkar da bağızlık ederse Bunu ben de düşündüğüm Yarın bir bahaneyle şehri mi göndersek? Bilmiyorum. Olanları ondan saklamanın bir yolunu mutlaka bulmalıyız. Kolumu kimin kırdığını öğrenirse başı belaya girer. Haklısın. Şimdi uyuyalım. Bakalım sabah ola hayrola. Uyuyamıyorum. Ha? Çok mu sancıyor kolun? Sancıya aldırdığım yok. İçim sıkılıyor içim. İçimde kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var. Uyu artık uyu. Sabah Karabey seni ayakta görmeli. Yağmur diyorum. Yağmur yağmasaydı. Karabey sabahları erkenden işe gidecek, akşamları geç dönecek. Kolumu kıranı belki de hiç öğrenemeyecekti. Yağmur yağmasa görüşeceğimiz yok. Askerlik yaparken <gülüyor> daha çok görüşüyorduk. Öyle. Bu hava güç yapamayınca senin gibi ben de kendimi kahve attım. Ee, Güllü teyzem nasıl? Zarar yok. Selim abi, bize iki çay. Karabey, olanları ha. duyunca çok üzüldüm. Ne vicdansız adammış ya? Ne diyorsun Fikret Kim vicdansız adam? Kim olacak? Bazıların Hikmet. O niye? Niyesi var mı ya? Güllü teyzem Hikmet'in anası yaşında. O yaş tek kadını el kalkar mı? Küreye vurunca kırmış kolunu, vicdansız dil de ne? Demek öyle. Evde bana oyun oynadılar. Anamın kolunu babam değil balcıların ikmet kırmış. Vay balçak. Ben sana sormaz mıyım? E, e, evet e, ya bizim acerimiz yok. Fikret gün gelir biz de onların kolunu kırarız. Ev. Bana müsaade artık dur, dur ya daha çayımızı bile içmedik Otur konuşalım biraz Sağ ol, sağ ol. işim var Hadi İyi güle güle Allah Allah Yoksa anasının kürekte dövüldüğünden haberi yok muydu bunu almaya ana Önümüzü almaya Oğlum delirdin mi sen Aklım başımda ana Balcılardan birini devirmeden bu köyde bize rahat yok Kol kırmak nasıl olurmuş göstereceğim onu Karabey Karabey kardeşim Beni ve yeğenlerini düşün Abim bizi sana emanet edip de gitmedi mi Sana bir şey olursa biz ne yaparız Oğlum şeytana uyma Şımardılar ana Emmemin hesabını sormadık ya Uymadık ya Şımardılar Kol kırmaya başladılar. Örü versinler oğlum. Allah cezalarını verir. Sen bulaşma. Senin bildiğin gibi değil ana. Onlara anladıkları dilden konuşmak gerek. Baba. Baba. Baba çekil kapıdan. Bana bak. Adam vurmaya böyle mi gidilir? Onlar emmini böyle mi vurdular? Yiğit sen aklın varsa onlar gibi yap. Hileyle devir bir iksine. Kim vurduya gitsinler? Onlar böyle yapmadılar mı ha? En fazla yatan üç ay yattı içeride. Sonra delil yokluğundan beraat. Emin toprak oldu gitti. Onlar ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Ama, ama baba... Babası babası yok. Herkesin gözü önünde ev basılmaz. Evet. Galiba haklısın baba. Odasına girdi. Çok şükür şimdilik belayı savdık. Kahvede fena doldurmuşlar. Neyse neyse. Ben olayım olmayayım. Kapısından gözünüzü ayırmayın siz. Öfkesi geçmişe benzer radyoyu açtığına göre. Benim oğullarım babaları gibidir. Birden bulanır, birden durulurlar. de hala odasında mı? Odasında. Ya, ne yapıyor bu vakte kadar? Uyuyor herhal. Ha, bu kadar uykuma olur kadın. İçeri girdiğinde öyle olmamıştı. İkindiyi geçti çıkmadı. Gündüz uykusu bu kadar sürer mi? Öğle yemeğine de çıkmadı. Ama çıkmasa çıkmasın. Demek ki canı yemek istemedi. Akşama yer ne yapalım? Allah'tan söz dinledi de girdi içeri. Ya hepimizi tepeleyip varsaydı balcıların üstüne. Ölse dert öldürse dert Aman Allah korusun ana Ya şu derdi tasası bitmeyen köyden Karabeyimi de bir kurtarsaydık Gözlerim açık gitmezdi Kurtaracağız güllü kadın merak etme Ne zaman Düşündüm kararımı verdim Çorum'a geçeceğiz Çok şükür evimiz barkımız var Yarın ne lazımsa yükleriz traktöre Çeker gideriz Zaten büyük olan gönül koyup duruyordu ben Alaman kahru çekerek şehre apartman yaptırdım. Siz hala köyde sürünüyorsunuz diyordum. Hay Allah razı olsun Bekiram. Gidelim tabii. Köyde kaldıkça er geç Karabey'imin başı belaya girecek. Göçelim, kurtaralım yavrumuzu. Dairenin birine zeliş gelinimi, torunları yerleştiririz. Birine de Karabey'le biz yerleşiriz. <gülüyor> Bir de düğün. Çorum'a göçtük mü? Kim olsa kızını verir oğluma. Kız hazır baba. Ha ha. <gülüyor> Hayrola gelenin bir bildiğin mi var? Var elbette Kimmiş? Hıdırların Şerife Şerife mi? Heh Şerife demek Şerife iyi kız Eh verirlerse hemen alırım İsmail Karabey'e de bir iş bulursa Ne işi ana? Karabey'in işi de hazır sayılır Abisinin söylediklerini unuttun mu? Evin altı kocaman bir dükkan Karabey için oraya şehirdeki büyük bakkallardan açılacak Hı, Karabey çalıştırabilir mi? Niçin çalıştırmasın? Hesap kitap işlerinden anlar Bey Dükkan kirasını da vermeyeceğiz. Ne kazanırsa Allah bereket versin. Gül gibi geçinir gideriz. Ah, dur dur. Unutturdunuz bana. Ayşe! Ayşe kızım Emmin'i çağırala. Peki Kara Karabey'i hemen mi göndereceksin? Hemen. Niye? Niyesi var mı? Önden gidip İsmail abisine geleceğimize haber versin. Onlar da tedbir alsınlar. Ses vermiyor dedi. Uyuyor mu? Bilmem kapısı sürgülü. E vurmadın mı kapıyı? Vurdum ses vermiyor. E, radyo? Radyo açık. Uykusu derin ya duyuramadı çocuk. He, bunca saat uykumu olur kadın. Gelin gelin bir de biz bakalım şuna. Kara Bey Kara Bey yavrum gel yemeğini ye şehre gideceksin. Sen çekil oradan ben sesleneyim. Karabey! Karabey kalk oğlum! Karabey! Karabey ölümüsün oğlum açsana kapıyı! Başına bir şey gelmiş olmasın? Ne gelecekmiş? Ay Ne bileyim şeytana uyup öfkeyle kendine bir şey yapmış olmasın? Ağzına hayra aç kadın! Karabey! Ay. Karabey! Ses yok! Geliş! Buyur baba! Bana baltıyı getir! Baltıyı? Evet baltayı çabuk ol Baltayı ne yapacaksın Yiyecek diyelim herhalde Görmüyor musun ne kafa açılıyor da içeriden ses geliyor Kapıyı kıracağım Oy. Oy. Evet. <gülüyor> Sus kadın Sus başlama gene <gülüyor> İçeride diye rahat rahat oturduk Yatağı bozulmamış bile Belli ki çoktan gitmiş Dört kişiye karşı bir kişi ne yapar <gülüyor> <gülüyor> Yavrumu vurmuşlardı Allah Allah Düşmanlar mi vurmuşlardı Allah Allah. Sus dedim sana kadın <gülüyor> Mahir abisin tabancasını da almış Ne kadar mermi varsa hepsini almış Her şey apaçık işte Onlarla hesaplaşmaya gitmiş Ne yapacağız şimdi Eli kolu bağlı bekleyecek mi Hayır beklemeyeceğiz Evlerini basmaya gitseydi şimdiye kadar gümbürtü kopar duyulurdu. Demek ki ormana gitti. Doğru ormana gitmiştir. Balcılın Şevket orman bekçisi değil mi? Onu pusuya düşürmek için ormana gitmiştir. Ha, gelinim. Buyur baba. Ortalığı vermeden şöyle etrafı dinleyerek kardeşine git. Hangisi evdeyse durumu anlat peşinden gönder. Bir delilik yapmadan bulup getirsinler. Heh, sen güllü kadın. Buyur ağam. Sen de dayısına git. Balcı'nın oğlanlar evdeler mi değiller mi anlamaya çalışsın. Ayşe ile Ahmet'e de tembihliğin ağızlarını sıkı tutsunlar. Hadi hadi hadi durmayın. Tamam durmayı. tamam gidiyorum. <gülüyor> Allah'ım. Karabeyimi koru. Onu şeytanın tuzağına düşürme. Seliş. Bak gelinim kim o? Baba Karabey. Karabey bu. Rumor traktöre takıyor. Ha. Traktörle nereye gidecek? De, Karabey. Karabey nereye? Çabuk gelin gidiyoruz. Ha. Nereye gidiyoruz oğlum? Çoruma. Durmayın çabuk olun. Ne için gidiyoruz? Öcümüzü aldım baba. <gülüyor> Hepsinin canını okudum. <gülüyor> Hepsini kapattım. Durmayın atlayın traktöre. Zeviş kapıyı kilitle. Çocukları indir. Ana ana ne duruyorsun hadi. Hadi baba. Ne yaptın oğlum? Evlerini mi bastın? Hayır baba. Senin dediğin gibi yaptım bak. Hileyle söndürdüm ocaklarını Ailecek örenlerdeki tarlanın taşına ayıklıyorlardı Pusuya düşürdüm Bastım kurşunu bastım kurşunu Hepsini serdim yerlere Kıpırdaya badlar bile Ben öyle mi dedim sana Şimdi hapı yuttuk işte Hadi atla baba tartışacak zaman değil Ben seni yatıştırmak için öyle konuşmuştum Yaptığını beğendin mi Hadi baba Hepiniz yol beni, çabuk tarafa atıp hepimizi öldürecek. Yavaş oğlum, yavaş. Yandı yiğidim, yandı. <gülüyor> Kendini de yaktı, bizi de yaktı. Mapustanlarında çökecek. Ay başımıza gelen, ay. Sus kadın, oy, sus, oy, sus. Olar oldu. Ağlamak neyi çözer? Hep senin yüzünden. <gülüyor> Bu felaket senin yüzünden başımıza geldi Bey'im daha askerdeyken dedim ki Göçelim buradan Şehirde evimiz barkımız var Göçelim Kurtulalım şu belalı köyden İki büyük kurtuldu Karabey de kurtulsun Düşmanla dalaşıp durmasın Kim dinler beni Beni bir kere adam yerine koyup da Sözümü dinlemedi. Ters ters konuşma kadın Böyle olacağını nereden bilirdin Oldu işte Benim içim yanmıyor mu sanıyorsun sen anaysan ben de babayım. Ben ister miydim böyle olmasını? Yavaşla duracak herhalde. Baba. Baba in aşağı. Sen geçtireş şuna. Niye? Ben kaçıyorum. Motoru sen götüreceksin. Etme bu. Kaçma. Madem ki bir delilik yaptın gel teslim ol. Olmam baba. Dağa çıkacağım. Kim nerede bulacak beni? Polis jandarma sorarsa bilmiyoruz dersiniz. Delilik üstüne delilik yapma oğlum. Kanundan kaçılır mı? Gidelim teslim ol. Geç direksiyona baba, götür şu motoru. Oğlum, beni dinle. İsmail abinin avukat tutar. Gel gidelim teslim ol. Gel yavrum, dinle babana. Y yavrum, yavrum babana dinle, gitme Karabey, kardeşim gitme. <gülüyor> Boşuna ısrar etmeyin. Ayaklarına gidip teslim olmam. Hapishanede çürümektense dağlarda yaşamak daha iyidir. Ben gidiyorum. Yavrum gitme. Karabey gitme. <gülüyor> Gitti. Gitti karabeyim gitti yedim gitti <gülüyor> Gitsin bakalım Aklına Çatak ormanlarını koymuş olmalı Uzağı seçemiyorum Görünüyor mu gelinim Görünmüyor gözden kayboldu <gülüyor> Yol kenarında fazla kaldık Biz de gidelim Ayşe kızım Soran olursa kimseyi görmediniz. Eminsin nerede olduğunu da bilmiyorsunuz tamam? Sen de. Kimseye bir şey söylemeyecek. Bir başıma nasıl yaşarım ben Bütün gece durmadı mübarek yağmur Allah, bu işi nasıl yaptım Üç kişinin üstüne göz kırpmadan Nasıl kurşun yağdırdım Ah kör şey sana Yok Yok olmayacak böyle Benim Seyit Ali Çavuşdayı. Ben geldim. Sen kimsin? Kara Bekir'in oğlu. Kara Bey mi? Evet. Aa, hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk Çavuşdayı. Hoş bulduk. Yalnız mısın? Yalnızım. ise kızım annene söyle misafir odasının lambasını yaksın, acele sofra hazırlasın. Gel, biz şimdilik oturma odasına geçelim. Gecenin bu vaktinde neden geldiğimi sormayacak mısın çavuş deyi? Misafire niçin geldin diye sorulur mu? Hele dinle, sabah konuşuruz. Benim gelişim normal bir geliş değil. Biliyorum. Olanları biliyor musun? Biliyorum ya. Keşke olmasaydı. Ne çabuk duyuldu. Kara haber çabuk duyulur yeğenim. Keşke şeytana uymasaydın ama olmuş bir kere. Ne desek boş. Şimdi ne yapacağım ben? İşte burada dilediğin kadar kalabilirsin. Oğlum dursun abindir, gelinim yengendir, küçük oğlum Murat kardeşin, torunun Munise, yeğenindir. Burayı kendi evin bil. Hiç çekinme. Sağ ol Çavuştayız, sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Biz baban Kara Bekirle iki asker arkadaşı değil, iki kardeş gibiyizdir. Başımız üstünde yerim var yerim. Yine de ederim ki, ne dersin Çavuştay? Derim ki fazla uzatma. Kanundan kaçılmaz. abilerin avukat falan tuttuktan sonra git teslim al. E ortada tahrik var fazla gün giymezsin. Sen tahrik olduğunu nereden biliyorsun? Gittim. Duyunca duramadım gittim. Güllü bacımın kırık kolunu gördüm. Baban? Baban nezaretteydi. Onun dışında herkese görüştüm. Hepsi de teslim olmandan yana. Abim de mi teslim olmamı istiyor? Evet. Vurulmandan korkuyorlar. Jandarmada balcıların adamları da peşindeymiş Peki anam Yengem Yiyenlerim nasıllar İyilerdi Almanya'daki abine telefon açmışlar Avukat tutacaklarmış Şimdilik gözden uzak dursun yakalanmasın dediler <gülüyor> Acaba babamı fazla sıkıştırdılar mı Sanmıyorum Baban bildiğini söylemiş Bizi yolda bırakıp kaçtığını için kaçtığını bilmiyorum demiş Çavuş dayı Vurduklarımdan bir haber var mı Duyduğuma göre ikisi ölmüş, biri ağır yaralıymış. Ölenlerden biri çocukmuş. Ço ço ...çocuk mu? Nasıl olur? Ç ben ben ben çocuğa ateş etmedim ki. Öyle söylüyorlar. B bir yanlışlık olmalı dayı. Bilemiyorum artık. Çocuğa ateş etmedim. Ben ben ben çocuğa hiç dokunmadım. Yok yok yok bu haberde bir yanlışlık olmalı. Her neyse her neyse şimdi bunları bırakalım. Şu lambayı al peşimden gel. Nereye gideceğiz? Sana bilmen gereken yerleri göstereceğim. Bak. Şu kapı... ...arka bahçeye açılır. Tuvalet hemen solda. Bahçe duvarı alçaktır. Atlayabilirsin. Belli mi olur. Gelinimiz gidemiz eksik olmaz bizim. Onun için hep bu arka kapıyı kullan. İki üç yüz metre sonrası ormandır biliyorsun. Biliyorum çavuştayı Biliyorum. İçimde bir sıkıntı var Dursun abi. Niye? Niyesi var mı? Saat dokuz buçuk oldu. Babam hala çorumdan dönmedi. Gecenin bu saatinden sonra da dönmez herhalde Başına bir iş gelmiş olmasın sakın. Ağızını hayır aç Murat. İşi uzamıştır. Başka ne olacak? Peki. Sabah olunca birimiz gidip babama baksak derim ha. Doğru. Sen bir git anla bakalım niye dönmemiş. Karabey de gelmedi. O el ayak çekilmeden gelmez ormandan. Yatmadan yatmaya geliyor ya. Karabey dağlara iyi alıştı. Teslim almaya hiç niyet yok. Ama çok pişman. Ah, ah. Hem de nasıl. Kendini dağlara vurmasaydı çıldırabilirdi. Muğne uyudum. Çoktan. Karabey amcasından kimseye söz etmemesini tembih ettin değil mi yenge? Tembihleri meraklanmayın. E, e. Ah, Karabey geldi. Ben açayım. Yemeğe geç kalmışsınız. Bereketli olsun. Sağ ol Karabey. Gel, Gel çök şöyle. Çavuştayım dönmedi mi? Dönmedi. Hayırdır inşallah. Niye dönmedi? Ayırmış yer mi bilmiyoruz. Sabah Murat gidip bakacak. Ben yemeğini getireyim Karabel. Sağ ol yenge, sağ ol. Hepinize çok zahmetim oluyor. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmem. insanın bir kulağı sesli olmalı Neyse ha, Tanıdın mı misafirimizi Tanıması olur muyum Karabekir dayımın büyük oğlu Almanya'da çalışan Hoş geldin Mahir kardeşim Kılığımdan kıyafetimden dolayı kusura bakma Şimdi giyinirim O nasıl söz Bu vakitte rahatsız ettiğim için asıl ben özür dilerim Kalıcı değilim hemen döneceğim Nerede bizim deli oğlan Karabey mi Uyuyor olmalı Çağırayım Geç oturalım Rahatına bak Karagayı yok Gitmiş bir de arka bahçeye bakayım <gülüyor> Çocuğu korkuttuk demek ki Çıt çıksa arka duvardan atlayıp kaçıyor Belki de ormanı boylamıştır Zaten uzak değil evimizin ardı orman Şu işe bak Gelmişken görüşsem iyi olacaktı Yakınlardadır dursun bulur onu Görüşürsünüz meraklanma Yalnız bir şey var Mahir yeğenim. Nedir? Bilmem ki nasıl söylesem. İnanamıyorum ama söylemek zorundayım. Söyle dayı çekinme. Vallahi inanamıyorum ama şikayetler gittikçe artıyor. Davar çobanından kuzu istemiş, vermeyince dövmüş adamı. Bir iki el ateş ederek gözdağı vermiş, kuzuyu alıp gitmiş. Kim? Karabey mi? Evet Karabeyim. Allah Allah. Eşkıyalık bu. Dahası var. Ova köylerinde kirazını satıp dönen iki kişiyi soymuş. Adamların sigaralarına kadar neleri varsa almış. Olacak şey değil. Daha kötüsü köyün 500 metre ötesinde madımak toplayan kadınlara kızlara sarkıntılık etmiş. Bir yanlışım var çavuş dayı. Benim kardeşim böyle şeyler yapmaz. Ee, ben de öyle biliyorum ama söyleyenler tanıdığım bildiğim kişiler. Kimi akrabam kimi köyümün adamları. Köylü daha çıkamaz oldu Mahir. İlle köye karakol istediyorlar. Kuyucudan kurtulduk bir de başımıza Karabey çıktı diyorlar. Kuyucu yakalanmamış mıydı? Ee, geçen yıl jandarmalar vurmuştu ya onu. Çavuş dayı bu işin içinde bir iş var. Benim kardeşim bu saydıklarını yapacak kadar akılsız ve ahlaksız değildir. İyi ki söyledim. Ben kendisiyle konuşurum. Hoş geldin Mahir abi. Hoş bulduk. Nereye kayboldun böyle? Araba sesini duyunca jandarma sandım. Bir an çavuş dayımın beni teslim edeceğini düşünüp kaçtım. Pekala. Seni bir göreyim dedim. Hem de ufak tefek bir şeyler getirdim. Sağ ol abi. Tavsiye edilen bir iki avukatla görüştüm. Dönünce birisiyle anlaşacağım. Sana haber verince teslim olur. İnşallah fazla yatmadan kurtulursun. Ancak beni üzen bir şey var. Nedir abi? Yol kesiyor, adam soyuyor... ...kadına kıza sarkıntılık ediyormuşsun. Olur mu abi? Bunları nasıl yaparım ben? Karabey korkusundan kimse dağa çıkamıyormuş. Abi bu köye geleli... ...bu evde yaşayanlardan başka kimse yüzümü bile görmedi. Ben de inanmadım yeğenim. Ancak abin doğru söylüyor. Yüzü örtülü biri bu işleri yapıyor. Bana Karabey derler bu dağlar artık benden sorulur diye övünüyormuş. Vallahi ben değilim çavuş dayı. Yoksa... Yoksa ekmeğini yediğim kapıdan ne yüzle içeri girerim? Öyleyse senin adını kullanarak başka biri yapıyor bu kepazelikleri. Ondan sonra bir süre daha çıkma yeğenim. Olur dayı çıkmam. Bu yüzü örtülü adam balcılardan birisi olamaz mı? Olabilir de olmayabilir de. Evet. Ama, ama ben kim olduğunu tahmin ediyorum. Kim peki? Kuyucu. Ha? Kuyucu ölmedi mi? Ben de öldü biliyordum ama gözlerimle gördüm ölmemiş. Ölmemiş mi? Sarılıkta gördüm. Gürgenlerin arkasından uzun uzun seyrettim. Et kızartıyordu. Mavzerine bir fındık ağacına dayamıştı. Belinde tabancası vardı. Oydu. Oydu. Kuyucu. O hayatta dayı. Ne, ne da hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Tam bir hafta önceydi. Yani geçen hafta cuma günü. Şu rastlantıya bak. Koyun çobanı da aynı gün dövülmüş... ...ölümle tehdit edilmiş kuzusu elinden alınmıştı... Daha önce çıkan öldürüldüğü yakalandığı söylentileri gibi bu da yalanmış. Ama seninle niçin uğraşıyor? Bilmem. Mutlaka bir hesabı olmalı. Benimle ne hesabı olabilir? Balcılarla uzaktan yakından akrabalığı var mıydı? Hayır yok. Ayrıca bugüne kadar da kuyucuyla hiçbir alıp veremediğimiz olmadı. Yazı da yabanda yanımıza gelip ekmek istediyse verdik. Hiç sen verme. Çıkarımız olduğundan değil şerrinden korktuğumuz için verdik. O da bizim malımıza, canımıza, ırzımıza dokunmadı Özel hiçbir meselemiz yok diyorsun Evet yok hmm. Seni anlıyorum Mahir Yeğenim Siz onun ne kadar adi bir insan olduğunu bilemezsiniz Bilemez olur mu? Bilemezsiniz mi? çünkü sizin o taraflara pek kötülük yapmadı Ya bu taraflara Bizim bu taraflara yapmadığını bırakmadı Haklısınız Bazılarını biz de duyduk Bugüne kadar sizinle özel bir davası olmayabilir Bu demek değildir ki bundan sonra da olmayacak Anladığım kadarıyla kuyucu Karabey'in peşinde. Büyük ihtimalle Karabey'in bu köyle saklandığını da biliyor. Peki ne yapacağız çavuş dayım? Yapılacak şey daha tedbirli olmak. Nasıl istersen öyle yapalım. Karabey bir süre daha çıkmasın. Hatta evden dışarı çıkmasın. Ömür boyu kanundan kaçılmaz. Mahir yeğenim. Senden işaret gelince... ...Karabey'i ellerimizle teslim ederiz. Seni bir adam çağırıyor Karabey amca. Kimmiş? Bilmiyorum. Nerede? Şu yan tarafta, kabakların dibinde. Ah, sana bu kağıdı gönderdi. Ver bakayım, ne yazmış? Seninle görüşmek istiyorum, kabakların dibine gel. Munise <gülüyor> nasıl bir adamdı bu? Tarif edebilir misin? <gülüyor> Babamdan yaşlı, dedemden biraz genç. Saçları da biraz ağarmıştı. Silah var mıydı? Görmedim. Burada olduğumu sen mi söyledin? Benim aklım her şeye eriyor. Ben söyler miyim hiç? Peki nereden biliyormuş burada olduğumu? Ee, bilmem. Beni yanına çağırdı. Bu kağıdı verdi. Götür Karabey'e ver dedi. Hani dedem tembih etmişti ya. Bizde Hı. öyle biri yok dedim. İnanmadı. Ben biliyorum. Biliyorum. Var dedi. Götürsen bu kağıdı ona ver. Beş dakikalığına gelsin dönsün dedi. Ben de getirdim. Senin ne işin vardı orada? E. Ee, Annem buzağlara ot yonmam için göndermişti amca. Kim acaba? Gitsen mi gitmesem mi? Saçları ağarmaya başlamış. Orta yaşlı biri. Ama ben kanun kaçağıyım. Her geldiğinin yanına gidemem ki. Munise bir diyelim. E, buyur Karabey amca. O adama git. Karabey amcam benimle görüşmek isteyen ayağıma gelir diyor de. Tamam mı? <gülüyor> tamam. Şükür döndü çocuk Karabey amca O adam deli galiba Niye Senin dediklerini söyleyince çok kızdı bana Gönderdiğin kağıdı da yırtıp attı Gelsin diye bağırdı bana Ben gelirsem canını almadan dönmem Söyle çabuk gelsin buraya dedi Ben de çok korktum Koşa koşa geldim amca Demek öyle ha o adam, o adam çok kötü. Gitme Karabey amca. Kim olduğunu söylemedi mi? Söylemedi. Yenge, yorgan mı kaplıyordun? Evet. Gel, kahvaltı hazır. Ee, şimdi kahvaltı sırası değil yenge. Hayrola ne oldu? Yo, mühim bir şey değil. Çavuştayım yok mu? Yok. Sabah erkenden çoruma gitti. Dursun abim nerede peki? O da ova köylerine kira satmaya gitti. Hay Allah, şu aksiliye bak. Karabey bir şey mi oldu? Yo, yo, henüz bir şey olmadı ama olabilir. Çavuş dayımdan Yağat Dursun abimden biri evde olsaydı çok iyi olacaktı. Onlar akşamdan önce dönmezler. Ama bir iki saate kadar Murat koyundarı kuşluğa getirir. O işine yaramaz mı? Bana herhangi biri hemen lazımdı. Neyse artık meseleyi yalnız başıma halletmem gerek. Mesele nedir Karabey daha söylemedin? Tehlikeli bir durum mu var? Yenge tanımadığım bir adam kavaklıkta benimle görüşmek istiyormuş. Monise ile haber göndermiş Sakın gitme Geleceğim yenge adam bir sürü tehdit savurmuş Gidip kim olduğunu öğreneceğim Ya kötü niyetle geldiyse Hangi niyetle geldiğini de öğreneceğim Başına bir bela daha alma Karabey Gel beni dinle gitme Geleceğim ama onun beklediği gibi değil Yenge çabuk bana kendi elbiselerinden birinden Bolca bir tane getir Büyükçe bir de yazma Aa, Kadın kıyafetine mi gireceksin Acele et yenge hemen gitmeliyim. Peki, peki hemen getiriyorum. Benden çekinme bacım, yolcuyum, açım. Bir çocuktan ekmek istedim de onu bekliyorum. Kapırdama kuyucu vururum. He? Sen kadın değil misin? Kaldır ellerini. Daha Öyle bir yaşmak tutmuşsun ki burnun bile görünmüyor. Yavaşça ayağa kalk. Tamam tamam kalkıyorum. Arkana dön. Ağaca yaklaş. Heh. Sen kimsin ya? Şimdi sol elinle silahını çıkar ve yavaşça yere bırak. Üzerimde silah yok. İkinci kurşunla beynini parçalayabilirim. At silahını. Tamam tamam, tamam. işte yere bırakıyorum. Güzel. Şimdi bana dön İki adım beri gel Bana kim olduğunu söyle Kara bey misin yoksa Evet Ben Beyim. Çağırdın geldim Konuş şimdi neyi görüşeceksin benimle <gülüyor> Vallahi aferin delikanlı Umduğumdan da akıllı çıktın Yılların eşkıyasıyım Kimse beni böyle bir tuzağa düşürememişti Sana bir teklifle gelmiştim Teklifimi kabul etmeyi şimdi Daha çok istiyorum Nedir teklifin? Ellerimi indirebilir miyim? İndir. <gülüyor> Oturabilir miyim? Otur ama uslu uslu otur. <gülüyor> Sana birlikte çalışmayı teklif edecektim. Bunun için mi çağırttın beni? Elbette. Yalan. Yalan kuyucu. Vuracaktın <gülüyor> Bu da mılar? laf? Vuracak olsam vururdum. Burada değil. Dağda vururdum seni. Dağda hiç karşılaşmadık ki seninle. Ha, sen öyle bil. Geldiğin günden beri seni takip ettim. Ele çıkar şu yaşmağını da rahat konuşalım. Ben ciddiyim. Birlikte çalışalım diyorum. Daha güçlü oluruz. Kimse bize yan bakamaz. Para dersen para, eğlence dersen alası. Ne istersen var bu işte. Kabul mu? Olmaz koyucu. Ben eşkıya değilim. Ben sadece kanun kaçağıyım. <gülüyor> İcap ederse girer yatarım içeride. Demek eşkıya değilsin ha? Değilim elbet. Buna kimseyi inandıramazsın. Yaptıkların dillere destan oldu. Karabey denilince titremeyen, lanet okumayan kalmadı. Şöhretin neredeyse benimkine ulaştı. Ne demek istiyorsun sen? Eşkıya değilim ben. <gülüyor> Artık eşkıyasın Karabey. Hem de gözü kara bir eşkıya. Biliyor musun hakkında kaç yeni dava açıldı... Yakalanırsan doğru ipe gidersin. Sen artık tam bir eşkıyasın. Eşkıya kalmaya da mecbursun. Geriye dönemezsin. Demek benim adımı kullanarak yol kesen, kuzu götüren, <gülüyor> kadına kıza sarkıntılık eden sendin. Dahası da var. Neyse. Şimdi bunları bir tarafa bırakalım. Mutlaka güç birliği yapmamız gerek. Senin gençliğinle benim tecrüben birleşirse dünyaya meydan okuyabiliriz. Ne dersin? Hayır derim kuyucu. Ben senin yaptıklarını yapmam. Yapamam. Bana kalırsa... ...senin kaderin çizildi. Başka çaren yok. Sonunda ortaklık teklifimi kabul edeceksin. Etmeyeceğim. <gülüyor> Sana iki gün mühlet. İki gün sonra dünyanın öbür ucuna da gitsen... ...seni bulup kararını soracağım. Ah, hadi şimdilik hoşça kal. Silah patlayan yerde fazla durulmaz... <gülüyor> Aklın varsa yaşmağını bağlayıp geri dön. Ha, unutmadan. Seyit Ali Çavuşa da selam söyle. Ah, ah tetiği çekiversem tamamdı. Çekemedim Çavuştay. Çekemedim. Kalktı yerden tabancasını aldı Mavzerini aldı Acelesiz korkusuz yürüdü gitti Ardından baka kaldı O ne Hinoğlu Hindiro Daha göz göze geldiğimiz ilk anda Senden zarar gelmeyeceğini anlamıştır Şey Ortaklık teklifini düşündüm de Dayı ee? Kabul etmeye karar verdim <gülüyor> Deli olma yeğenim Aklını başına al O şeytanın ta kendisidir bir kere şeytana uydun bak neler geldi başına. Bir kere daha uyma. Onun mutlaka karanlık işleri vardı. Seni göz kırpmadan harcar. Haklısın çavuş dayım, Haklısın ama başka çarem yok. Mecburum teklifini kabul etmeye. Adam aklını takmış bir kere bana. Teslim olup hapse girsem bile beni ve yakınlarımı rahat bırakmaz. Şu son zamanlarda bu köyün insanlarına yapmadığını bırakmadı. Niye? Benim yüzümden. ...teklifini kabul etmekle onun şerrinden sadece kendimi değil... ...yakınlarımı da korumuş olacağım... ...başka çarem yok çavuştayım... ...ne dersen de benim gönlüm razı değil... ...annen baban... ...abilerin de razı olmazlar... Of, of peki ne yapayım... ...teslim ol... ...teslim olmak kuyucuyla ortaklıktan daha hayırlıdır... ...ondan kurtulamam dayı... ...sen anlatmıştın... ...her yerde adamı varmış... ...beni harcamayı kafaya koyduysa... ...hapishanede bile öldürtebilir... Ben söyleyeceğimi söyledim yeğenim. Gerisini sen bilirsin. Heh, bir şey daha var. Teslim aldığı işimi sakın yanlış alma. Seni düşündüğüm içindir. Sağ ol Çavuşdayım. Mutlaka karşıma çıkar i̇şte. Beğenmedim Karabey Henüz çok acemiysin Silah sesiyle birlikte kendini yere atman gerekirdi Ve hemen tabancanı çekip Hiç değilse bir ağacın gerisine kayıvermeliydin Tabancanı çekmekte geciktin Üstelik hala kazık gibi ayaktasın Beklemiyordum şaşırdım birden Bu ne demektir biliyor musun? Birinci kurşunda vuramadıysan ikincisinde vur demektir. Anlaşılan beni çok uğraştıracaksın. Senin iyi bir eğitime ihtiyacım var. Neyse, şimdi koy tabancanın yerine. Eğitim için bol bol vaktimiz olacak. Teklifimi kabul edeceğinden emindim. Henüz kararımı bildirmedim kuyucu. Hadi canım, sen de kabul ettiğin her halinden belidir Zaten başka da çaren yoktu. <gülüyor> Bundan sonra bana kuyucu deme Peki ne diyeceğim? Ortak de, ortağız artık Peki ortak <gülüyor> İşte böyle Kuyucu demeni iki sebepten istemiyorum Birinci sebep biz ortağız Yani aynı yolun yolcusuyuz İkinci sebep nedir? İkincisi uzun hikaye Bana uzakları hatırlatıyor Üzülüyorum <gülüyor> Ortağını üzmek istemezsin herhalde, değil mi? Müsait bir zamanda sana anlatırım. Gel, şimdi ortaklığımızı kutlayalım ha. Yürü bakalım. Nereye gideceğiz? Elime. Evinim? mi? Evet. Dağlarda evlerim var benim. Bir tanesi buraya yakın. Bak, bak, bak, bak. Şu başı bulutlara değen duman renkli kaya'yı görüyor musun? Aa, evet, evet. Görüyorum. Ha, ha işte. Bir tanesi o kayada. Görünce hem beğenecek hem de şaşıracaksın. Beğendin mi barınağım? Çok beğendim. Korunaklı, manzarası güzel, He. ihtiyaç duyulacak her şeyde var. Biliyor musun buranın benden önceki sahipleri kimlerdi? Nereden bileyim? Kartallardı. Kartal yuvasıydı burası. He. Önce onları kovdum. Kolay olmamıştır herhalde. <gülüyor> Zor da olmadı. Kalmak isteyenleri vurdum. Asıl zorluğu mağarayı yaşanılır hale getirirken çektim. Neden? Ee, mağara çok derindi Ortalık pislik içindeydi Kayadan düşme tehlikesini göze alarak toprak taşıdım Erzak eşya vesaire hepsini taşıdım Yardımcın yok muydu Yani ortağın demek istedi <gülüyor> Yoktu yoktu Burayı keşfettiğim zaman belki sen daha 2-3 yaşındaydın Asıl önemlisi Burayla ilgili bir takım denemeler yaptım Ne gibi denemeler Mesela geldiğimiz yolun dışında Başka bir yoldan buraya ulaşmak Mümkün değildir Çok güzel Başka? Başka? Gündüzleri yakılan ateşin dumanı ne kadar uzaktan görünüyor? Defalarca onu da denedim. Peki bunun neticesi? Bunun neticesi müthiş. Kaya duman renginde ya... Buradan yakılan ateşin dumanı uzaktan da yakından da görünmüyor. Gerçekten müthiş. Heh, şimdi ocağımızı yakıp bir an önce etlerimizi kızartalım. Sonra da çay. Daha sonra da tavlama çağı. Ne dersin? Harika derim. İyi. O halde durma. İşte ocak, işte odun. Şey, bir şey daha var. Burayı kimse biliyor mu? Ee, i̇kimiz dışında bir de büyük oğlum biliyor. Büyük oğlum diğer evlerimin yerlerini de bilir. Eksilen, tükenen ne varsa çoğu zaman o tamamlar. Ee, da olsa yaşamak için her şeye ihtiyaç var tabii. Nasıl ısındın mı biraz? Isındım sağ ol. Hmm. Bu ateşin dumanı nereye kayboluyor böyle? <gülüyor> Köy evlerin ocaklarında bile böyle baca bulamazsın. Tepede bir delik var. Baksan göremezsin. Dolan başlı çıkıyor çünkü. Ya onda da talihin yaver gitmiş de sana. Peki kendini anlatıyordun sonra? Ee, kuyuculuk babamın mesleğiydi. O öldükten sonra ben devam ettim. Şöhretim az zamanda şehir hudutlarına açtı. Su olmayan araziye kazma vurmuyor. Kazınca vurduğum yerden suyu mutlaka çıkarıyordum. Ne var ki son işim felaket oldu ortak. Kendime hala kızarım. Ah, ah, o işi kabul etmeyecektim. Neden? Çünkü adamın gösterdiği arazide su yoktu. Öyleyse niçin kabul ettin? Çok yalvardı, çok para teklif etti. Haftalarca uğraştık, arazinin delmediğimiz yerini bırakmadık ama suyu bulamadık. Sonunda da belamızı bulduk. Nasıl oldu bu? Adamın dul bir kızı vardı. Gözlerimin içine bakar dururdu. Kandırdı beni. Şeytan oyduk Bir gün, iki gün derken adamın oğulları geldi üzerimize. Meseleyi az çok anladım. Silahlıydılar. Önce bacılarını vurdular, beni de yaraladılar. Can havliyle ilk cinayetim orada işledim. Adamın oğullarından birini vurdum. Doğru, hapishaneye tabii. Yok, yok, yok. Yo. Yaralı halinde kaçtım, kurtuldum. Nasıl kurtuldum hala şaşırım. Sonrası malum. Yakalandım, kaçtım, yakalandım, kaçtım. Sonunda yakalanmamayı öğrendim. Ama hep kaçtım. Eşkıya oldum. Oysa ben bir eşkıya olacak adam değildim. Bunları hiç bilmiyordun. Doğru söylüyorum. Ben duygulu, içli, ailesinin geçiminden başka bir şey düşünmeyen iyi bir insandım. Para getiren bir mesleğim vardı. Kurulu bir düzenim vardı. Ele muhtaç değildik. Gel gör ki... Küçücük bir olay insanı tepetaklak ediveriyor. Doğru. Ah! Son işimi kabul etmeseydim... ...bu dağlarda kuyucu diye bir eşkıya olmayacaktı. Haklısın. Benim gibi sen de kötü rastlantıların kurbanısın. Anan kadın bahçeye gitmeseydi... ...yahut balcının oğlan onun kolunu kırmasaydı... ...sen de onları kurşun yağmuna tutmayacaktın. Doğru mu? Doğru. Direnmek faydası artık. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim. Bunu neden yapacaksın? Elbette önce kendi çıkarlarım için. İnsan yaşlanınca birileriyle beraber olmak... ...konuşmak, dertleşmek istiyor. Birinci sebep bu. Dağlardaki yalnızlığımız seninle paylaşmış olacağım. Başka çıkarlarında olacak mı? <gülüyor> olacak tabii. Birlikten güç doğar. Bize servet ve şöhret sağlayacak işleri... ...birlikte ve daha kolay yapacağız. Peki daha başka? Ee, en önemlisi... ...ben artık yaşlandım. Bir gün ya vurulacağım... Ya da vademle ölüp gideceğim. Benden sonra bu dağlar sana kalacak. Ben öldükten sonra da adım yaşayacak. Karabeyi kuyucu yetiştirdi diyecekler. Sağlığında kimse nasıl köydeki çoluğuma çocuğuma dokunamıyorsa... ...öldükten sonra da dokunamayacak. Bu defada senin korkun onları koruyacak. Anladın mı <gülüyor> Anladım ortak anladım da... Bir soru daha var kafamda. Bu ortaklıktan senin çıkarların neler olacak değil mi? E, doğru ya. <gülüyor> Benim çıkarlarım neler olacak? Senin çıkarların daha fazla olacak. Önce eşkıyalık nedir onu öğreneceksin. İz sürme, iz takip etme, pusu kurma, pusudan kurtulma, hedef şaşırtma... ...gerektiğinde ölmemek için öldürme. Sonra birlikte çevireceğimiz işlerden sağlayacağımız... ...servetin ve şöhretin yarısı senin olacak. Ayrıca senin ailene ve yakınlarına da kimse dokunamayacak... Tamam. Aklıma yat. Eh. Ee, Ortak. Günlerdir beraberiz. Sana eşkıyalık konusunda bildiğim her şeyi anlattım. 20 yıllık tecrübemden örnekler verdim Ders fastı burada bitti Artık eşkıyalığı sen de benim kadar biliyorsun Gerçekten çok şey öğrendim Aa, Evet evet öğrendin Gel gör ki bilmek fazla önemli değil Peki önemli olan ne? Önemli olan uygulama Bildiklerini uygulayabilecek misin? Birçoğunu uygulayabilirim Yetmez hepsini uygulayabilmelisin Neden? Çünkü ucunda can var Senin canım var en küçük bir hata canına mal olabilir Haklısın galiba Tabi haklıyım Bu sebeple yakında uygulamalı çalışmalara başlayacağız seninle Nasıl yapacağız bu çalışmaları Kolaydan zora Küçükten büyüğe doğru işler çevirerek Yani staj yapmak gibi bir şey Kendini ispat etmeden Sana güvenemem Seninle büyük işler çevirmeye kalkışamam Öyleyse bir an önce başlayalım Yo, Acele yok Sana iki gün izin İyice dinlen İstersen çavuş dayına git Üçüncü günün sabahı saralık mevkinde buluşalım Birlikte kartal yuvasına çıkar Hem çaylarımızı yudumlar Hem de çevireceğimiz işlerin planlarını yaparız Tamam mı? Tamam Tamam da Niçin iki gün sonra? Yarın başlayamaz mıyız? Elbette başlayabiliriz Ama benim özel işlerim var İki gün buralarda yokum İh, Ben de bol bol uyur dinlenirim buralarda Sıkılırsam geceleri çavuş dayıma uğrarım Unutma Üçüncü günün sabahı sarılıkta buluşuyoruz. Anlaştık. Bugüne kadar anlattıklarımı da sakın unutma. Takip edilmediğinden emin olursan gel. Biliyorsun orası bizim sığınağımız. Kimse yerini öğrenmemeli. Anlaştık mı? Anlaştık orta. Ee, çavuş dayı be Buyur yeğenim Sen kızgınsın Hı. Aferin bildin Bana mı Onu da bildin Neden kızdığını tahmin edebiliyorum Sana selamı var Eksik olsun Hep onunlaydın değil mi Onunlaydım Büyük sözü dinlemedin gittin o çirkef adamın çömezi oldun Mecburdum dayı Ne yapayım başka çarem yoktu Demediydi deme pişman olacaksın başım beladan kurtulmayacak Başım zaten belada değil mi? Kara bey oğlum Mahir abinin artık teslim olsun diye haber göndereli çok oldu Hazır gelmişken gel yarın götürüp teslim edeyim seni Olmaz dayı Okyaydan çıktı artık çok geç Zararın neresinden dönülse kârdır oğlum Anlaşıldı. Üstüne varmayayım şimdi. Yarın Salim Kafayla yine konuşuruz. Hadi bitir yemeğini. Sağ ol. Dur biraz. Bana bak. Şu tepsiyi bana ver. Hı hı. Gitti mi misafir kadınlar? E, gittiler. E, niye gelmişlerdi? E, hiç. Oturup annemle sohbet etmeyi Peki neden bu kadar çabuk kalktılar? Annem işinin çok olduğunu söyledi. Onlar da sonra geliriz deyip gittiler. Ben evde olduğum için mi öyle dedi yengem? E, tabii. Ya. Ee, Karabey amca kahvaltını yapınca sesini ver. Annem bulaşığı yıkayacaktı. Gidiyor musun? <gülüyor> gidiyorum. Monise bana kızgın mısın? Ee, hayır. Kırgın mısın? Hayır. E peki kırgın değilsin de niye böyle soğuk davranıyorsun? Önceden böyle değildin. Bilmem. Ben gidiyorum Karabey amca. Bir dakika gitme Monise Önceden kahvaltımı bitirinceye kadar benimle konuşurdun. Yine konuş adamlarla konuşuyoruz kimlerle kuyucuyla ben de onun gibi kötüyüm munise <gülüyor> hayır sen iyisin ama onunla konuşa konuşa sen de kötü olacaksın ya, kim söyledi bu sözleri dedem babam sonra annem murat amcam hepsi Başlayıldan beri Evde herkes bana soğuk davranıyor Artık çekilmez bir yük haline Geldiğim belli En iyisi çavuş dayımla açık açık Konuşmak Durmam artık buralarda Kartal yuvası kuyucuya da yeter bana da Yatıyor musun Karabey? Ah, şu saatte yatarsam Sabaha nasıl ederim çavuş dayı Düşünüyordum Gel otur gel. Sana iyi haberlerim var. Çorumdan mı? Evet babanı bırakmışlar. Gördün mü babamı? Görmez olur muyum? Vardığımda evdeydi oturduk uzun uzun konuştuk selamı var. Aleyküm selam. Bacımın da kolundaki altıyı almışlar ikisi de iyiler. Çoluk çocuk hepsi iyiler. Ya Çok iyi. Tek düşünceleri sensin. Ben de iyi sayılırım. Yok. Yo. Sen iyi değilsin Karabey. Niye ki dayı Her geçen gün biraz daha batıyorsun Öyle deme dayı İşin doğrusu bu Karabey Dayı acı konuşuyorsun Babana da anlattım endişelendi üzüldü kuyucuyla beraber olmana razı değil Oğlumu kuyucu belasından kurtar diye yalvardı Ben de açık açık söyledim Beni dinlemiyor Karabekir kendi bildiğini yapıyor dedim İyi dememişsin çavuş dayı Doğru değil mi ama Doğru da Bak lafı geveliyorsun Ne diyeyim ki Hiçbir şey deme bu kuyucu meselesini halletmemiz lazım Halledelim Halledelim ama nasıl Biz babanla konuştuk kararlaştırdık Seni Adalete teslim edeceğiz Ne Teslim mi edeceksiniz ya olmaz da Başka çare yok yeğenim Babamla birlikte olup bana tuzak hazırlıyorsunuz öyle mi Hayır yeğenim Biz seni düştüğün tuzaktan kurtarmaya çalışıyoruz Ben tuzağa falan düşmedim Düştün yeğenim kuyucu seni vuracak Yalan İki haftadır beraberiz. Vuracak olsa şimdiye kadar vururdu. Yalan. Teslim olmam için bahane uyduruyorsunuz. Yeni, aklını başına al. Biz seni düşünüyoruz. Safsın, tecrübesizsin. Elin adamı durup dururken gel ortak olalım demez. Sen onun nesisin ki? Niye düşünsün seni? Çavuş dayı Sen onu yakından tanımıyorsun. O kadar da kötü bir adam değil. Oğlu gibi davran Allah, iki lafını hemen kanı verdin ha. Biliyorum, anlıyorum. Size haddinden fazla yük oldum. Tamam siz beni düşün. Güzel konuş bize yük değilsin. Ben başımın çaresine bakabilirim. Yenim, durup dinlemeden böyle kahırlı konuşup beni üzme. Sizinkiler kuyucunun balcılarla irtibatlı olduğunu öğrenmişler. Balcının mıstık cana can isterim diyesiymiş. Kuyucu da o iş kolay demiş. Sen buna inandın mı? Elbette inandım. Ben inanmadım. Niçin inanmıyorsun? Adamın yakınlarını kurşuna tuttun. İki kişinin ölümüne sebep oldun. Seni öldürtmek için her çareye başvuracaktır. Söyledim ya dayı. Kuyucuyla her gün beraberiz. Eğer öyle bir söz verdiyse bugüne kadar niçin sözünü yerine getirmedi? Bilemiyorum. Mutlaka bir hesabı vardır. O para için babasını bile harcar. Bu neyse. Çayınızı getirdim dedi. Aferin kızım. Getir tepsiyi şöyle ortamıza koy. Peki dedi. He. Sen çık şimdi kapıyı kapat kızım hı hı, Olur Dayı Dayı peki şimdi ne yapacağım Bana yapmam gereken şeyi söyle Ben baştan söyledim teslim olacaksın Teslim olursam kuyucu seni aileni köyünü rahat mı bırakır ha Bizimkileri rahat mı bırakır Beni hapishanede rahat mı bırakır Öyleyse önce bir erkeklik yap ondan sonra teslim ol Nasıl Nasıl erkeklik Vur onu O senin vurmadan sen onu vur Biliyorsun zaten hakkında defalarca vur emri çıktı Hiç olmazsa bütün çevre halkının duasını alırsın Ya oğulları? Oğulları ödlektir Babaları olmadan kimseye bir şey yapamazlar Kuyucunun öldüğü gün oğullarını adam yerine koyan tek kişi bulamazsın Tamam dayı Tamam Yarın sarılıkta onunla buluşacaktık Vuracak mısın? Buluşma yerimiz ona mezar olacak Heh. Sonra da teslim olursun. Böyle onursuz yaşamaktan iyidir. İşte ise anan baban yeğenlerin de ziyaretine gelirler. Haklısın dayı. Bak az kasım unutuyordum. Yarın baban buraya gelecek. Daha da işim bitince hemen dön. Jandarmalarla mı gelecek? Belki. Durum anlaşılıyor. <gülüyor> Hadi sana iyi geceler. İyi geceler dayı. Karabey, sen misin? Benim dayı. Ha. Gidiyorum. Karanlıkta seçemedim birden. Seninle konuşmam lazım. Bu gece hiç uyumadım. Neden dayı? Akşam sana söylediklerim yüzünden. Sen bana doğru olanı söyledin. Emin değilim yeğenim. En, en iyisi sen bugün daha gitme. Ne yapayım peki? Bizim bahçeye git, orada babanı bekle. Neredeyse gelir. Jandarmayla mı gelecek? Evet. Bahçede efendice teslim ol. Muhtar evinde teslim olman pek uygun düşmez. Peki, kuyucu ne olacak? Allah belasını versin. Ne olursa olsun. Ya, ya dayı. O işi bitirmeden teslim olmam. Yeğenim. Sana bir kötülük yapmasından korkuyorum. Kaderden kaçılmaz dayı. Kuyucuyu temizlemeliyim. Bu işi ben yapamazsam hiç kimse yapamaz. Yeğenim, yeğenim ne olur bizim bahçeye git. Dayı, hayır. Ancak kuyucunun işini bitirdikten sonra bahçeye dönebilirim. Hoşça kal. Hoş geldin komutanım. Hoş bulduk muhtar. Kaçakların yerini bildiğin doğru mu? Doğrudur komutanım. Neredeler? Ee, dağda. Sarılık dediğimiz bir yer var. Bir de pınar var orada. İşte o pınar civarında çobanlar tarafından defalarca görülmüşler. Oraya arabalar çıkar mı? Yakınına kadar çıkar. Biz her sene müsaadeli kesim yapar odunumuzu traktörle indiririz. Bizi oraya götürebilir misin? Elbette elbette. O halde vakit kaybetmeyelim. Hadi atlayın. Böyle konuşmamıştık Hani bahçede teslim olması için ikna edecektin Beni dinlemedi kuyucuyu vurmaya gitti Vurmaya mı? Merak etme şimdi jandarma ikisini de kız kıvrak yakalar Aptal gelip trenmese bari Konuştuk Bekir çavuş teslim olmaya razı Ortalarda yok. Gelmemiş daha besbelli. Yoksa kartal yuvasına mı gitti. Aslında işini bitirmek için orası daha uygun. Evet tabi. Silah kullanmaya bile gerek yok. Gafil bir anında koyadan aşağı iteledim mi işi tamamdır. Hah. İşte, işte orada. Ağacın arkasında bir gölge. Mutlaka Ortak. Ortak. Ortak, sen misin? Sabahında erken saatinde başka kim olabilir ki? Yanlış mı gördüm acaba? 22 yıllık efsane bugün sona erecek. Herkes kurtulacak kuyucudan. Kötü niyetle geldiğimi anlarsa ben onu vurmadan o beni vurur. Kim var oda? Ortak, sen misin? Niye saklanıyorsun? Çık ortaya. Yabancı değil benim. Kara Bey. Oyun oynama benimle. Çık ortaya. Sözümüz neydi? Burada buluşmayacak mıydık? Çık diyorum sana be. Çık sana. Katil. Kimsin sen? Ne, ne, ne katili? Katil. Katil. Mıstık. Balcıların mıstık? Alçaklar! Pusuya düşürdünüz beni ha! Onunla birliksin ha ortak! Sana güvenmiştim! Bu oğlum için! Bu torunum için! Bu da sakat kalan yeğenim için! Geber! Oğlumu, torunumu öldürdün! Yeğenimi sakat bıraktın! Bunları yanına korumuyor mu sandın? Bu iş tamam balcı. İlle de gözümün önünde olmalı dedin. Biz de öyle yaptık. Sağ, ol. sağ kuyucam, sağ ol. eline sağ. Paranın geri kalanını bir hafta içinde istiyorum. Büyük oğluma teslim edeceksin. Elbette, elbette teslim eder. Aksi halde Karabey'in gittiği yere seni de yollarım bilesin. Bilirim am. Bilirim. Tamam, ben gidiyorum. Sen de gitsen iyi olur Silah patlayan yerde fazla durulmaz Durun Kıpırdamayın Jandarma Jandarma da nereden çıktı Balcı sen mi yaptın bu kalleşliği Hayır ağam hayır ağaç Kıpırdamayın vururum Silahlarınızı atın Kaldırın ellerinizi Yürüyün çocuklar İkisinin de silahlarını alıp ellerini kelepçeleyin Birinize yaralıya bakın. Pekala. Götürün. Yaralının durumu nasıl? Ölmüş. Yazık. Pek de gençmiş. Demek Karabey bu. Oğlum. Oğlum. Beyin Aslanım. Aslanım. Aslanım. Ben ölü değil, dirine teslim edecektim çantamı. Bekir, Bekir kardeşim, Bekir kendine gel. Ya ne yapalım? Oğlum, Mukadder. Oğlum Karabey, Karabey Seyit Ali Çavuş, yedim gitti. Hey Karabekir, benim de oğlum. <gülüyor> Torunum öl. Sus Balcı sus. Keşke biz öleydik. Keşke biz öleydik de civanlarımız, yavrularımız ölmeseydi. İkiniz de susun. Ne sizler <gülüyor> ne oğullarınız. Keşke kimse ölmeseydi. Kimse ölmeseydi.